Hem Halis kardeşimize, hem oradaki kardeşlerimize selam olsun. Eğer bir hata varsa mutlaka mürşidi ona söyler. Söylerken herhangi bir şeyi diyelim ki söyledik kardeşlerimize. Bir de kardeşlerimiz eğer irşat vazifesi almış olanlarsa bunların çok daha dikkatli olması gerekir. Bir şey söylendiğinde, şuraya dikkat edin. Şunu şöyle yapmamak lazım dediğimizde mutlaka kardeşimizin hemen oraya bakması gerekir, oraya teveccüh etmesi gerekir. Acaba burada bir yanlış mı var deyip bakmaları gerekir. Söylediysek mutlaka bir yanlış vardır orada. Bir terslik vardır orada. Yoksa, yok bu bende yok derse, o orada kalır. Yanlış orada kalır. Dolayısıyla orayı düzeltme imkanımız olmaz. Mutlaka kardeşimizin yanlışlarını, eksiklerini tekrar tekrar söylemişizdir. Ama söylerken işte eksiklik orada. Ben de böyle bir yanlış yok dediğinde, zaten ben böyle değilim dediğinde oraya bakmamış olur. O da yerinde kalmış olur. İnşallah bundan sonra oraya bakar. Onların ne olduğunu da bilir çünkü onları söylüyor. Söylemişimdir onu. Onun için dikkat edilmesi gerekir. İrşad vazifesi alan bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Çünkü kemale ererken, yani müşrik kamil olabilmesi için işi yaparken yürüyüp kemale ermesi gerekir. Her anda çok daha dikkatli olmaları gerekir, çünkü onlarla beraber bir de kardeşlerimiz var, o oraya da akseder. Onların hali düzgün olmayınca, o diğer kendisiyle beraber olan kardeşlerimize de o hal aksediyor. İstese de istemese de onları etkiliyor. Onun için o vazifeyi almış olanların gönlünde herhangi bir eksikliğin, yanlış bir bakışın, yanlış bir fikrin, düşüncenin olmaması gerekir. Manevi olsa da, özellikle manevi olarak zaten yanlış yapılıyor, inşallah düzelteceğiz. Efendim Mardin Nusaybi'nden Erva Yiğit. Selamun Aleyküm Hocam. Aleykümselam Selam. Evlilik kader midir? Evliliği biraz önce söyledim. Allah kullarına te, e, tercih hakkı sunuyor. Tercih. Diyelim ki iki üç tane tercih vardır. Hadi kulum tercih et. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Aleyhissalatü Vesselam. Biri evlenirken ya onun güzelliğinden dolayı ya malından, mülkünden dolayı, ya soyundan, sopundan dolayı, ya da güzel ahlakından dolayı tercih yapar. Siz bu sonucusunu tercih edin. Ahlaki güzel olanı tercih edin. Ahlaki güzel olan demek, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş olandır. Siz bunu tercih edin. Yani müminin tercihi böyle olmalıdır. Eğer... Resulullah Efendimiz böyle tercih yap dediyse o zaman kulun tercihi var demektir. Kul tercih edince, Allah da onu tercih edince bu durumda kader olmuş olur. Kaderi aynı zamanda kendisi de belirlenmiş olur. Hem kendisi belirliyor hem Allah'ın onaylaması gerekir. Yani onun tercihi aynı zamanda Allah'ın da tercihine bağlıdır. Bir tek kendi tercihi geçerli değildir. Bu her zaman için böyledir. Ebedi hayata göre durum başkadır yalnız. Kul, Allah'ı tercih edince Allah onu tercih eder. O Allah'ı tercih etmeyince Allah tercih etmez. Ama dünyevi konuda durum farklıdır. Kul, yine kendi tercihini yapar ama bu tercih Allah'a aittir. Allah evet derse olur, demezse olmaz. Ama kendi tercihi de vardır. Evet. Sultan Karda Selamun Efendim ve Muhammed Abi. Aleyküm Selam. Efendim bizim gibi acizi elinden tutup sizin elinize veren, değer, kıymet veren Rabbimize hamdolsun. Sizinle aşk yolculuğu yaptıran Rabbimize hamdolsun. Sizinle yolu yürümek nimetlerin en büyüğü. Bunun hamdini yapmaya aciz kalıyoruz. O kadar güzelsiniz ki inşallah size layık evlad oluruz. Rabbim her zerremizi sizin boyanıza boyasın. Saf aşk olalım bendiğimizden eser kalmasın. Rabbim bizi size kurban eylesin. Sizi seviyoruz, kardeşlerimizi seviyoruz. Tüm varlığı seviyoruz sizin de efendim. Evet. Bu dünyaya sevmeye gelmişiz zaten. Seviyorsak, aşk varsa her şey tamamdır. Bu aşk insanı insan eder. İnsanı Hazreti insan eder. Aşk insanı Allah'a yakın eder, Allah'a dost eder. Ona ebedi hayatını kazandırır. Ona Allah'ın güzelliğini kazandırır, tecellisini kazandırır. Ama aşkı yoksa, muhabbet yoksa, iman yoksa o boş biridir. Olmaması olmasından daha iyiydi. Öyle söyleyecek, keşke olmasaydım. Öldükten sonra keşke toprak olsaydım, bir daha dirilmeseydim. Keşke Allah beni hayvan olarak yaratsaydı, insan olarak yaratmasaydı, böylesine kaybetmeseydim. Böylesine kendime zulmetmeseydim diyecek. Ve bu geriş, geriye dönüşü olmayan bir yolculuktur. Evet, bu hayattaki yolculuk geriye dönüşü olmayan bir yolculuktur. Biri bu dünya hayatındaki yolculuğunu yaparken ya bu Yolculuğunu aşka yapar, aşkla yapar, aşkla yapar dolayısıyla ya da nefsiyle yapar, şeytanla yapar. Nefsin arzuları, istekleriyle hayatı yaşar ve o hayatı yürür, yolculuğunu yapar, tamamlar. Eğer Allah ile değil de nefsiyle yaparsa Allah'ı tercih edememiş, nefsini tercih etmiştir. Allah'a kuul cool olamamış, abd olamamış, nefsine kuul cool olmuş, abd olmuş, nefsini sevmiş. Nefsinin arzularını, isteklerini sevmiştir. Dolayısıyla şeytanla beraber olmuş, şeytana arkadaş olmuştur. Onun için herkesin tercihini doğru yapması gerekir. Aklını sonuna kadar kullanarak, Rabbini dinleyerek, peygamberini dinleyerek. Bütün peygamberlere baktığımızda hepsi Allah'a aşık, hepsi Allah için Tavrını ortaya koymuş, her şeyi Allah'a kurban etmiş. Canını Allah'a kurban etmiş. Allah'ın sevdiği, Allah'ın Allah'ı seven kullardır. Ya peygamberlerin yolunda yürürüz, onlara benzeriz, onların kazandığını kazanırız. Ya da kendimize bir yol seçeriz, kendimize bir ilah edineriz, Onun peşinde hayatımızı evet, ne yaparız? İsraf ederiz. Ne burada et kerime de ey kendini israf eden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şimdiye kadar yanlış yaptın, nefsini israf ettin, kendini israf ettin. Kendini harcadın. Bununla beraber Allah'ın rahmetinden umudunu kesme. Gel, dön. Rabbine dön. Senin Rabbin Rahman ve Rahim'dir. Sen dönersen Rabbin sana rahmetiyle muamele eder. Rahmetinin içine alır. Rahmetiyle muamele edince ne olur? Kendine çeker. Kazanma imkanını verir. O gücü, o kuvveti de verir. Sen yeter ki Rabbine dön. Rabbinden umudunu kesme. O seni seviyor. Sevmiş, öyle yaratmış. Hiç umut kesmek yakışır mı? Evet. Allah bizi hayatı doğru yaşayanlardan eylesin inşallah. Amin. Efendim bir izleyicimiz. Merhaba hocam. İyi akşamlar. İyi akşam. Hocam ben derse ve sınava çalışan biriyim. Derse çalışırken alan huzurunda olduğumu ve sizi unutup kendimi çalışmaya kaptırıyorum. Bunu sonradan fark ettiğimde çok üzülüyorum. Sizin seven sevdiğini unutmaz sözünüze göre bu ve bunun gibi durumlarda siz de beni unutmuş, siz de beni unutmuş mu oluyorsunuz? Beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Derse başlarken veya veya ders aralarında nasıl düşünmeliyim ki sizi unutmayayım? Sizi, sevginizi, aşkınızı hep hissediyorum. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür eder. Mübarek ellerinizden öperim. Selam ve saygılar. Evet. Seven sevdiğini unutmaz. Yani seven derken, sevgi derken tamamen aşktan söz ediyoruz. Aşkı söylüyorum. Eğer biri birini seviyorsa gerçekten onu unutmaz. İstese de unutamaz. Unutmaya çalışsa da unutamaz. Çünkü seviyor. Sevmişse onu gönlüne almış. Onun için insan sevdiğini unutmaz. Eğer seviyorsa bu durumda her ne yaparsa yapsın mutlaka onun hesabını yapar. Eğer Allah'ı seviyorsa biri Ders de çalışsa, okulda okulsa, herhangi bir işte yapsa, başka bir şeyle meşgul da olsa, hatta yese, işse, eğlense gene onu unutmaz. Hep onunladır. Çünkü onunla sevinir. Onunla sevinip, onunla özülüyor. İman unutturmaz. Allah'a aşıklık unutturmaz. Allah'ı unutturmaz. Dolayısıyla. Allah için olanı da, peygamberi de unutturmaz. Çünkü her halükarda senin için örnek. Mürşidini de unutturmaz. Çünkü seni Allah'a taşıyor. Unutuyorsa orada aşıklık olmaz. Buna beraber beni unutuyor musunuz diye sormuş bir de kardeşimiz. Bizim halimiz ayrıdır. Bizim halimiz başkadır. Mesele bizim unutma, unutup unutmamamız değildir. Allah kimseyi unutuyor mu? Unutmaz. Ama ne buyurdu? Kim bizi dünya hayatında unutursa, kıyamet gibi günü biz de onu unuturuz dedi. Haşa. Allah unutuyor mu? Unutmaz. Unuturmuş muamelesi yapacağım ona dedi. Unutulmuş muamelesi. Kim Allah'ı unutursa biz de ona onu unuttururuz dedi. Evet. Biri Rabbini unutunca kendini unutmuş olur. Hazreti insan olduğunu unutmuş olur. Dünyaya neye geldiğini unutmuş olur. Ne yapması gerektiğini unutmuş olur. Böyle olunca Allah ona onu unutturmuş. Onun için nerede göçseniz ki biri kendini unutmuşsa, kendini bilmiyor ve tanımıyorsa, bilelim ki o Allah'ı unutmuştur. Allah da ona onu unutturmuştur. Bunun bir sebebi olmadığıdır. Söyledim. Mutlaka o. Aşıklıkta bir eksiklik var. İmanda bir eksiklik var. Unutamaz. Söyledim, unutamaz. Eksiklik var. O eksikliği tamamlanması gerekir. Feryat edip tamamlanması gerekir. Nasıl Rabbimi unutuyorum? Yani nasıl unutabilirim? Beni yaratan Rabbimi. O ki beni varlıkta durduran odur. Ben onunla varlıkta duruyorum. Yoksa ben Allah'ın kıyum olduğuna hayva ve kıyum olduğuna iman etmemiş miyim? da diriyim. Ve da varlıkta duruyorum. Her anda gönlüme tecelli eden O'dur. Her anda muhatap olduğum O'dur. Nasıl unuturum? Ben bu ayetlere iman etmedim mi? Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Yoksa ben buna iman etmedim mi? Ne yana dönersen dön Allah'ın vücüğü oradadır. Ben bu ayete iman etmemiş miyim? Allah insanı çepeç çevre hata etmiştir. Ben buna iman etmemiş miyim? Demesi gerekir. İman etmemişse ne yapması lazım? Evet, gerekeni yapması lazım. Feryat etmesi lazım. Herhangi bir şey Allah ile aramıza giriyorsa söylememiz gereken şey nedir? Vazgeçti. Başka yolu yok. Ya onun sevgisinden vazgeçersin, sevgisinden vazgeçemezsen ondan vazgeçersin. Vazgeçmen gerekir. Başka çaresi yok. Sevgisinden vazgeçemediğimiz şey Allah ile aramıza girmiştir. Ondan vazgeçmek zorunda kalacaksın. Kalıyorsun. Eğer Allah bizi sevse, seviyorsa gerçekten onu bizden alır. Evet, ne der? Çekil, kurumla arama girme. Kurum senden vazgeçmeyi beceremedi. evet, Çekil aradan deyip ne yapar? Onu dağıtır. Allah kabul etmez. O evladımız olsa da bu böyledir. En yakınımız olsa da bu böyledir. Eğer Allah'ı sevip tercih ettiyse, Allah onu tercih ettiyse araya engel kabul etmez. Herhangi bir şey arada kalırsa evet, kesinlikle Allah onu aradan çeker. Bunun için işi iyilikle yapalım. Yani Allah'ın kahar ismi tecelli etmezsin. İşi güzellikle yapalım. Vazgeçtim diyelim. Sevgisinden vazgeçtim diyelim. Senin için diyelim. Bu arada aradan çekilmiş olsun. Aradan çekilirse Allah ile aramızda perde olmaz. Onu bize unutturmaz. Unutturuyorsa sorun var araya girmiş demektir. Evet. Efendim, Almanya Kölü'nden sevgi. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı canım. rahmeti, bereketi üzerinize olsun hocam. Rabıtanın özel bir zamanı var mıdır? Ders kaldığında rabıtanın 30 dakika sürmesi iyi olur deniyor. Fakat zikirleri çok yavaş çektiğim halde bile 20 dakikada bitiyor. Evet. Rabıtayı nasıl uzatabilirim? Gerçek manada rabıta yapabilmesi için nelere dikkat edilmeli? Hakkı manada yapılan rabıtayı insan bütün vücudunda hisseder mi? El Esmaül Hüsna programlarınız rabıta gibi etki yapar mı hocam? Çok haklısınız. Rabıtasız ilerlemek olmuyor. Devamlı levame ile mülhime arasında gidip geldim. İnşallah bundan sonra Rabbim rabıta ile ilerlemeyi nasip eder. Allah'ın sevgili kulu, güzel insan Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'a amenet olun. Allah razı olsun. Kardeşimiz dersi ne kadar uzatsa da 20 dakika kadar çektiğini söylüyor. Doğru. Rabıta Gönlün mürşidi ile beraber olmasıdır. İle de onun zikir halinde olması gerekmiyor. Yani zikri yaparken de rabıtalı yapmak gerekir ama Rabıta bunun dışındaki bir şeydir. Aynı zamanda. hayatın Hayatımızın her anında olması gereken şeydir. Sohbetleri dinlerken kesinlikle evet, gönlünü açıp dinlerken rabıta halindedir. Gönlü beraberdir. Çünkü söylediğini almaya, öğrenmeyi anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla gönül beraber olmuş, gönül rab olmuş durumdadır. Bu rabıtanın ta kendisidir. Hatta en etkin rabıtadır sohbetleri dinlerken. Bununla beraber sohbetin dışında da Mürşidim olsa nasıl yapardı dediğinde her olay karşısında, her durum karşısında acaba benden nasıl yapmamı istiyor dediğinde bu rabuta olmuş olur. Mürşidini düşündüğü her anda rabutali demektir. Onun için rabutanın her anda olması gerekir. O onunla beraber olunca onunla beraber Allah ile beraber olmuş olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Salihler anıldığında evet, Allah oraya rahmetini indirir. Sadece onu düşünmek bile, onu anmak bile rahmetin inmesine sebep olur, vesile olur. Bu rahmet, onun için ibadete dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür. Ee, i̇nşallah kardeşimiz e, rabatayı böyle anlasın, böyle yapsın. İnşallah o siniri de aşacağız. Beraber Allah'ım o özel Vallahi de kazanırız inşallah. Evet. Efendim Trabzon'dan Nurdoğan Barış. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Allah'ın lütfedip kendini tanıttığı sıfatları, esmasını tanımak ve iman etmek öncelik olmaksızın salt zeka ve bilimin verileri ve biraz da tasavvufun çekici sözleri kullanılarak bir tevhid anlayışı son yıllarda çok yaygınlaştı. Nefsim ve dışarıdaki gözlemim bunun sadece küsüleni ve itiraz edileni teklediği. Herkesle kavga etmiyor da teklediği için sadece Rabbi ile küskün ve anlamayan kullar meydana geliyor. Bu zihniyet nasıl aşılmalı ve tutumumuz nasıl olmalıdır? Gül diyarına ve aşkın eşiğine hasret ve muhabbetle. Allah razı olsun, Nurdoğan kardeşimize selam olsun. Oradaki kardeşlerimize de selam olsun. Kardeşimiz gayet güzel anlatmış. Evet. Tasavvufi bazı sözleri de ilave edip kendine göre bir yol e, üretmiş insanlar. Öyle söyleyeyim. Aslında bunun bir sebebi var. Evet. Şeytan sağdan yaklaşıyor. Bunun için ne diyoruz? Allah'a Gitmek yerine, cennete koşmak yerine, Rabbimize filar etmek yerine, bunun için çaba, gayret sarf etmek yerine tersini yapmayı tercih ediyoruz. Nasıl yapıyor onlar? Allah'a gitmeyi kabullenemeyince, Allah'a kul olmayı kabullenemeyince bazı tasavvuf sözleri böyle kullanıp kendini ilahlaştırıyor, haberi yok. Kendine başka bir din üretiyor. Haberi yok. Allah'a gitmek yerine söyledim? Allah'ı aşağıya indirmeyi tercih ediyor. Hem de tasavvufi kullanarak. Yolu kapatıyoruz. Bu yolların hepsini kapatıyoruz. Samimi olan, ciddi olan, Rabbini isteyen buyursun diyoruz. Anlatırken en son Vuslat yolculuğunu Fatiha ile anlattım. Fatiha, Kur'an'ın özü özeti Fatiha ile anlattım. Allah Fatiha'da nefsin yediği mertebesini, kalbin yediği mertebesini beyan etmiştir. Vuslat yolculuğunun aşağıdan yukarı doğru nasıl yaptığını beyan etmiştir. Hem de böyle en güzel, en ince ayrıntısıyla herkesin anlayabileceği şekilde beyan etmiştir. Başka yol yok. Yolu Allah'ın göstermesi gerekir. Allah'ın göstermediği yol batıl yoldur. Yol, yol değildir. Kulun yürüdüğü yoldan emin olması gerekir. Yani Allah kıyamet günü Kurum sen bunu neden yaptın dediğinde ya Rabbi sen söyledin diyebilmesi gerekir. Onun için usta yolculuğunu, nefsin mertebelerini Fatiha ile anlattım. Evet, aşağıdan yukarı doğru nasıl bir seyir yaptığını anlattım. Allah günde 40 sefer, 20 sefer, 40 sefer eğer Fatiha'yı bize okuturup tekrar ettiriyorsa bize yolculuk yaptırmak içindir. Yolun neresinde olduğumuzu anlamamız içindir. Anlayıp bir, bir daha evet, her gün huzura çıkarken tekrar tekrar koşmamız içindir. Koşup Allah'ın o aşkını muhabbetini kazanmamız içindir. Bunu anlamadığımız için hatta Fatiha'yı anlamasan da okudunsa tamamdır. Söyledim biraz önce. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah gönlünle cismin beraber olmadığı hiçbir ibadeti, hiçbir işi kabul etmez dedi. <gülüyor> Namaz kılıyoruz, gönlümüz namazda değil. Fatiha'yı okuyoruz, ne söylediğimizi bilmiyoruz. Onun için insan bu hale gelmiştir, ümmet bu hale gelmiş, insanlık bu hale gelmiş, daha doğrusu müminler, müslümanlar bu hale gelmiştir. Ama Allah'ın izniyle bunu düzelteceğiz. Yolculuğu göstereceğiz, yoruyu da göstereceğiz, hem de Kur'an ile hem de Kur'an'ın özeti Fatiha'yla ile gösterip bu yolculuğun nasıl yapılması gerektiğini Allah nasıl beyan etmiş öğreteceğiz. Öğretip o sırat-ı müstakimde yürüteceğiz. Sahabe öyle yürümüştü. Peygamberler öyle yürümüştü. Peygamberlerle beraber olanlar öyle yürümüştü. Başka yol yok. Yoksa kendi kendimize böyle yollar üretip bir şeyler üretip bir takım böyle sözler söyleyip hikayeler anlatıp Allah'ın rızası, dostluğu buradadır demek kendimizi kandırmaktır. Şeytanın sağdan gelmesidir. Evet. Efendim Ali Taş Delen selamünaleyküm. Allah celle celalühü rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hocama sorar mısınız? Yahudi ve Hristiyanların durumunu ahir Yahudi ve Hristiyanların durumu ahirette nasıl olacak? Allah onlar hakkındaki hükmünü vermiştir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmeden önce kendi peygamberleriyle beraberken aynı zamanda onlar peygamberlerine ve peygamberlere inen kitaba iman ettikleri için mümin ve müslümandırlar. Ama Resulullah Efendimiz geldikten sonra, Resulullah Efendimizin risk duyduktan sonra eğer iman etmedilerse bu durumda iman etmeyenler, Allah öyle buyurdu, onlar kendi peygamberine de iman etmemişlerdi. Kendi kitaplarına da iman etmemişlerdi. İman etmiş görünüyorlardı sadece. Ama kendi peygamberlerine iman eden, kitaplarına iman edenler, Allah'ın bu vahyini duyunca hemen secdeye kapanırlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bu Allah'ın kelamidir, Kendi kitaplarına iman etmişler. Hemen secdeye kapanıp ağlarlar. Onlara iki kat ecir vardır dedi. İki sefer ecir vardır. Hem kendi kitaplarına iman etmişler. Bir de Allah'ın Resulüne gönder, gönderdiği kitabına Resulüne iman ettiler. Onlara ecirleri iki kat verilecek dedi. Ama iman etmeyenler için onlar kendi kitaplarına da peygamberlerine de iman etmemiş dedi. Tıpkı şimdiki gibi yani. Aslında iman etmemiş, iman etmiş görünüyor. Değil başka bir peygambere, başka bir kitaba. Onu kendi kitabına davet ediyorsun, onu kabul etmiyor. Kendi kitabına davet ediyorsun. Kur'an'daki ayete davet ediyorsun ama diyor işte herkes böyle yapmış. Bu zamanda şöyle olmuş. Ama diyor Farhan Alim böyle söyledi. Yavrum bak, Allah böyle söylemiş, niye itiraz ediyorsun Allah'a? Sen Allah'ın kulu değil misin? Sen O'nun kuluysun yoksa Allah'ın kuluysun. Sen herhangi bir alimin, herhangi bir şeyhin ya da herhangi bir cemaatin müsün? Yoksa sen Allah'ın kuluysun. Bak Rabbin sana ne söylemiş. Rabbine bak, Allah sana akıl vermiş. Seni aklından sorumlu tutmayacak mı? Mazeret gösterip, şunlar şöyle söyledi deyince sana mazeret olacağını mı zannediyorsun? Söyledim biraz önce, her ne olursa olsun Allah kulum, Seni bunu neden yaptın dediğinde ya Rabbi sen söyledin. Sen söyledin, ben yaptım. Sen söylediğin için yaptım. Çünkü benim Rabbim sensin. Ben hiç kimseyi sana şirk koşar mıyım? Hiç başka birinin sözünü senin kelamının önüne koyar mıyım? Ben senin kulunum. Benim kulluğum sanadır. Demelidir, diyebilmelidir. Onun için her söylediğimizi Allah'ın vahyine bağlıyoruz. Bak Allah bunu böyle söylemiş, onun için söylüyorum diyoruz. Ben söyledimse beni dinlemeyin. Niye beni dinliyor, dinliyorsunuz? Neden beni dinleyeceksiniz? Rabbinizi dinlemeniz lazım. Ben de Allah'ın kuluyum. Bak ben diyorum Allah'a kulluk böyle yapar. Rabbimiz böyle buyurmuş. Buyurun. Bak Allah böyle söyledi. Onun için söyledim. Allah ustad yolculuğunu o aşka yolculuğu Fatiha ile anlatıyor. Evet, daha önce anlattığım için şimdi bir daha anlatmayayım. Bununla beraber ustad ee, yolculuğu diye zaten Allah nasip ederse bir de Allah o sahmetleri nasip eti kitaba, kitap olarak çıkacak. Mutlaka bunu kul bilmelidir. Bunu anlamalidir. Allah'ın kulü olduğunu anlamalidir. Yani kulluğu başkasına değil Allah'a yapmalidir. Onun için her konuda da Allah ne söylemiş ona bakmalidir. Allah'ın göstermediği yol, yol değildir. <gülüyor> ne burada Ayet-i Kerime'de? Hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulursa o hidayettedir. Yoksa o hidayet Allah'ın hidayeti değil, birilerinin hidayeti olur, kulluk da ona olur. Ve o kulluk birilerinin hidayeti de değildir. Şeytanın yoludur. Evet. Efendim <gülüyor> bir izleyicimiz selamun aleyküm efendim bir sorum evet. olacaktı. Allah asr suresinde neden hususi olarak insana vurgu yapmıştır? Evet. Allah neden insana özellikle insana vurgu yapmıştır? Neden hususi olarak, neden özel olarak vurgu yapmıştır? Çünkü Allah katında insan özeldir de onda. Çünkü Allah Kur'an'ı insana indirmiş. İnsana Allah yetmiş de ondan. Çünkü Allah insanı kendisine davet ediyor da ondan. Yolu Allah gösteriyor da ondan. Hem de çok kısa ve öz olarak beyan etmiş. Yani kimse kendi kendini kandırmasın. Evet Allah asra yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Aslında insanın hayatına yaşadığı o zaman bilimine yemin ediyor vel asr innel insane lefi muhakkak ki insan husrandadır. Önce nereye yaptı husrana. Bütün insanlar husrandadır dedi. Böyle deyince herkesin dikkat kesilmesi gerekir. Bunun peşinden mutlaka kurtuluşta olanları Allah anlatacak. Yoksa bütün insanlar husrandadır deyip kesmiyor orada. İlla lizine âmen ve amelü salihat ve tavasub el hak ve tavasub sabr. Ancak iman edenler iman etmek yetmez. İmanın bir delilinin olması gerekir. Yani imanının ispatlanmış olması gerekir. İman nasıl ispatlanır? Amelü salihat. İman etmişse salih amel işler. <gülüyor> Kendini ıslah edecek, edecek amel, nefsini teskil edecek. İslah edecek. Salih hale getirecek amel. Onu salihlerden kalacak bir amel. İman ettiyse, salih amel işleyip nefsini ıslah ettiyse, salihlerden olduysa, bu durumda yapması gereken şey nedir? Hakkı tavsiye edecek. Hakka bir de davet edecek. Neden? Çünkü kendisi haktadır da ondan. Kendisi hakta olmayan hakka davet edemez. Batıldaki biri Hakk'a nasıl davet edebilir? Edemez. Hakk'a davet edebilmesi için önce onun iman etmesi gerekir. Bir de salih amel işleyip kendini ıslah etmesi gerekir. Salihlerden olması gerekir ki Hakk'a davet etsin. Kendindeki iman ettiği Hakk'a davet etsin. Sonra Hakk'a davet ederken mutlaka ters tepki görebilir, sabretmelidir. Bununla beraber Hakk'a davet ettiklerini de sabra da davet etmelidir. İşin, kainatın, varlığın özü insan. Allah'ın muhatap aldığı insandır. Varlığı, yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine vermiştir. Muhatap insan, dolayısıyla Allah vahyinde bütün ayetlerde insana vurguyu yapıyor. İnsanı okumaya davet ediyor. Kainatı anlatırken de oku diyor. Rabbinin kudretini oku. Azametini oku. Kibriyasını oku. Rabbinin sana verdiği değeri oku. Okuyasın diye, bak nasıl bir kitap yaratmış. Kainat. 400 milyar galaksi, her bir galakside 400 milyar gezegen, yıldız. Bir de genişliyor ve sürekli büyüyor. Bu senin kitabın, oku diyor. Rabbinin kudretini oku. Büyüklüğünü, azametini oku. Ama... Allah'ın kıymet değer verdiği ki bu büyüklük değil, bu şerefi sana vermiş. Sen okuyasın, Rabbini anlayasın, Rabbini tanıyasın, marifetullah'a sahip olup, Rabbin'e aşık olasın diye sana okutuyor. Her neyi okutuyorsa, evet, onu Rabbini tanıyıp sevesin diye, aşkı kazanasın diyedir. Deyirse böyle okuyamadık. Rabbimizin adına, ismine okuyamadık demektir. Efendim Karacadağ'dan bozan ağacılar, Efendimiz'e selam olsun. Aleyküm Ellerinizden öpüyorum. Bütün diğer TV ekibine selam olsun. Efendimiz'e sorun, bazen öyle haller yaşıyoruz ki, gönlümüze öyle muhabbet geliyor ki, Rabbimizin aşkıyla ağlamak istiyoruz. Sadece gözyaşı dökmek istiyoruz. Rabbimize söyleyecek hiçbir söz bulamıyoruz. Sadece Ya Rabbi seni seviyoruz diyebiliyoruz. Bu hal... <gülüyor> Öyle güzel ki hiç bitmesin istiyoruz ama bir müddet sonra bu hal bitiyor. Bu hali nasıl dengede tutup koruyabiliriz? Allah razı olsun ellerinizden öpüyoruz, sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Vuslat yolculuğunu anlatırken bunu anlattık. <gülüyor> Aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkta yolculuk. Aşka yolculuğu yaparken aşkı kazanıyoruz. Allah için güzel yapıyor, hayır işliyor. Allah'ın sevdiklerini yapmaya çalışıyor, sevmediklerinden uzak durmaya çalışıp, aşkı kazanıyoruz. Bu aşkı alınca yolculuğu aşkla da yapıyoruz. Eğer bu yolculuğu yaparken, arada bir böyle aşksız kalabiliyorsak, bu durumda bir yerlerde bir eksiklik var. Yani ya aşkı bir yere, gereksiz bir yere sarf ettik, kullandık, harcadık, yanlış bir bakışla harcadık demektir. Yanlış bir haliyle, tavırıyla, sözüyle, fiiliyle onu kullanıp dağıttık demektir. Ya da gönül genişledi, biraz daha dolması gerekir o aşkı tatmak için. ikisinden biridir bu. Bu durumda yapılması gereken tek şey nedir? Aşkı bir daha kazanmak. <gülüyor> Kazanıp onunla yolculuğa devam etmek, ibadete, abdiyete devam etmek, aşıklığa devam etmek. Nereye kadar devam eder? Aşkta yolculuğa başlayana kadar. Aşkta yolculuğa başlayınca ne olur? Aşk denizine dalmış, deryasına dalmış. Aşka gark olmuştur. Kendisi aşk olmuş. İstese de o halden çıkamaz zaten. İstese de istemezse de. Allah'ın kendisine nefret yürü, Rabbine aşık, sema halindedir. Onun semasını bütün şiddetiyle hisseder ve tadar. Onunla beraber döner hatta. Bu durumda onun halinde herhangi bir değişiklik olmaz. Neden? Çünkü o zamanın, mekanın üstüne çıkmış, üzerine çıkmış. Zaman, mekan, olaylar, meseleler onu etkilemiyor. Gönül halini, aşkını etkilemiyor. Üzerinden zaman geçmiyor ki etkilesin onu. O hep aynıdır. hep huzurdadır. Hep Allah ile beraberdir. Dolayısıyla hep aşk halinde, sema halindedir. Her ne olursa olsun o hep öyledir. Her anda öyledir. İşte bunu kazanabilmek için de bu yolculuğun tamamlanması gerekir. Yani aşka yolculuk, sonra aşkla yolculuk devam edip, aşka yolculuğa gelince sıra artık kendisi aşk olmuştur. Artık hali de değişmez. Tasavvuf ehli buna ne demiş? İbnül Vakt, Ebul Vakt. Vaktin çocuğu, vaktın babası. Yani vaktın çocuğu, çocukken. Yani bu yolculuğu yaparken çocuk gibi olduğundan dolayı vakitten, zamandan etkileniyor. Ebru Vakt, vaktın babası. Vakit, o vakitten zamandan etkilenmiyor. Zaman ondan etkileniyor yalnız. Zaman nasıl etkilenir insanda? Zaman şöyle etkileniyor. Aşktan dolayı. Bulunduğu yere, zamana, mekana, özellikle Allah'ın Hazreti insan olarak yarattığı o Hazreti insana öyle bir aşkla gönlünden muamelede bulunur ki zaman değişiyor, insan değişiyor oradaki varlık bile değişiyor o aşktan dolayı bulunduğu yere o aşkı saçtığından dolayı zamana hükmediyor, ediyor, aşkla hükmü ediyor evet böyle oluncaya kadar yolculuk devam eder eğer sürekli olsun diyorsak ki zaten dememiz gerekir o aşk zaten bize bunu verir, kazandırır. Bu isteki arzuyu kazandırır. İnşallah biz de o arzuyla, o istekle yolumuza devam eder. Oraya varacağız inşallah. Efendim Şanlıurfa'dan aşığınız Necdet Zencirci. Selamünaleyküm Aleyküm Diyar TV ve ailesi. Sizleri çok seviyorum. Geçmiş bayramınızı kutlarım. Hocamıza selam eder, ellerinden öperim. Hocamı çok seviyorum, Allah için çok seviyorum. Ben de bilmiyorum bu nasıl bir sevgidir anlatamam, anlatılmaz da Allah herkese böyle bir sevgi versin. Selam, saygı ve sevgilerimi hürmet ederim. Hocam bana dua etsin, sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Hem Necdet kardeşimize hem Urfa'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ım Selam ve rahmeti üzerlerine olsun inşallah. Benim <gülüyor> Almanya'dan Almanya Frankfurt'tan Nevin benim için dua edebilir misiniz? Hamileyim düşük tehlikesi var. Dört çocuk kaybettim. Bunu da kaybetmek istemiyorum. Çok üzülüyorum. Dua edin bebeğim için düşük olmasın. Allah inşallah bir daha öyle bir acıyı kardeşimize yaşatmaz. İnşallah salih bir evlat. Evlatlar ihsan eder, ikram eder. İnşâAllah Allah sağlık, sıhhat, afiyet verir inşâAllah. Rabbimize güvenelim inşallah. Ona tevekkül edelim. Böyle endişe de yaşamayalım. Bu da böyle düşük olur diye endişe yaşamayalım inşallah. Günümüz rahat olsun. Bir de ayrıca o sıkıntı yapmayalım ki, bir sorun sıkıntı bundan dolayı meydana gelmesin inşallah. Efendim Zeynep Akdemir 5 yaşında sizi çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun bizi Zeynep'i çok seviyoruz. Efendim Hollanda'dan Fatma Tülay. Selamun Aleyküm hocam. Uyku ile uyanıklık arası bir hal yaşadım. Onu sormak istiyorum. Öncelikle herhangi bir mürşidi kamile tabi değilim. Yaşadığım halde ben evdeydim evime önce Nakşibendi ve Sayın Nursi Hazretleri geliyor geliyorlar. Bir adam var yüzü net değil. Benim evimde bir adam oturuyor yüzü net değil. Benim evimde bir adam oturuyor yüzü net değil. Önce adama, adama tavrım vardı. Ona da görünelim mi diyor. Sayın Nursi Hazretleri sonra Hazreti Mevlana ve Hazreti Abdülkadir Geylani geldi. Dördü, ikimizi Kabe'ye götürdü. Orada yüzünü göremediğim adamla nikahımı kıydılar. Said Nursi'ye tabi olan nikahımızı kıydı. <gülüyor> Nikah şahitlerimizden biri Kadir'i, diğeri Nakşibendi idi. Bu arada ben de kendimi Mevlevi olarak görüyorum. Ben uzun süredir Mürşidi Kamil arayışındayım. Ve aynı zamanda Mevlevi yolunda bağlantılarım oldu. Hazreti Mevlana'nın torunu ile itibat kurdum. Konya'da bana İslam'da kadın halife olamaz. Ve o yüzden senin yanına birini vereceğiz. Ve sen posta oturacaksın dediler. Bunu seçen biz değiliz. Bunu Hazreti Pir istiyor dediler. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. araştayım Allah razı olsun. Bana bir yol gösterin. Allah razı olsun. Önce... Yani bana böyle söylendi. Posta oturman gerekir. Posta bayanları oturamaz. Bir erkeği yanına vereceğiz. Bu post nerede dağıtılıyor böyle? Yani böyle ayıp şeyler gerçekten. İnsanın kendini, kendini kendi kendisini böyle kandırması da yakışmıyor. İnsana yakışmıyor yani. Posta oturmaya değil, Allah'a abdolmaya gelmişiz. Başımızı toprağa sürmeye gelmişiz. Biri, bir insan, bir müşrikambele tabi olup, yolu yürümeden nasıl posta oturuyormuş öyle? Kimmiş şöyle? Hazreti Pir öyle istiyormuş, öyle mi? Hazreti Pir'in başka işi yok mu? Bir tek bu işi kaldı, gelip burada işleri idare ediyor. Öyle mi oluyor? Yakışmıyor. Bir de böyle ona iftira atmaya yakışmıyor. Kardeşimize tavsiyemiz, o gördükleri de, Hepsi nefsaniydi. Evet, hepsi nefsaniydi. Nef bir nefsani rüya vardır, bir şeytani rüya vardır, bir de rahmani rüya vardır. Bize düşen Allah'a Allah vasıl olmayı dilemektir. <gülüyor> Allah'a kul olmayı, Allah'a aşık olmayı isteyip bir müşidik tabi olup onunla beraber yolu yürü yürüyüp kul olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Yani biz önce kendi kendimize bir mürşid olalım. Sonra insanlara mürşidliki Allah verir. Birileri değil. Birileri alıp bizi posta oturtamaz. Kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Bunu Allah verir. Ama Allah'ın bir adeti vardır. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Ne lazım ona? Bir mürşid-i lazım önce. Önce kendisi o yolu yürüyecek, yolunu tamamlayacak. Eğer Allah vazifeyi verirse ona o Emri, yetkiyi verirse olur. Yoksa böyle böyle düşünmek yanlıştır yani. Yakışık olmayan şeylerdir bunlar. Onun için böyle posta talip olmak, insanlara, imamlığa talip olmak, önderliğe talip olmak yanlış bir şeydir. Doğru olan nedir? Allah'a kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya davettir, e, talip olmaktır. Bunu istemek lazım. Sonra Allah bir vazife verir, yükü yükler. O da bileceği şeydir. Bu ağır şey, öyle kolay şey değildir. Evet, kardeşimiz burada dikkat etmelidir. Kazanmak istiyorsa yapılması gereken şey, evet, bir mürşid-i kamile tabi olup kazanmaktır. Kazanmaktan başka da bir şey düşünmemektir. Birilerinin böyle, ona başka türlü yolu göstermesine de taviz vermemektir. Birilerinden medet beklemek doğru değildir. Allah bizi biliyor mu, biliyor. Kendisini sevdiğimizi, istediğimizi biliyor mu? Biliyor. Bu durumda gir bir yola, yolu yürü. Fark etmiyor. Hangi yola girersen gir, fark etmiyor. Ama mürşidin gerçek bir mürşid-i olsun yalnız. Allah'a davet eden biri olsun. Vuslata davet eden biri olsun. Onunla beraber yürü. Bu herkes için böyledir. Evet. Efendim İstanbul'dan Zehra Dönmez. Allah selamı rahmeti bütün ümmeti Muhammed'e olsun. İki aydır Diyar TV izliyorum. Muhammed Hüseyin Efendi babamızı çok seviyorum. Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum kendisine evladı olarak kabul ettiği manevi rızkımıza vesile olduğu Muhammed Hüseyin Efendi babamızdan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Başımı okşayan mübarek elini saygıyla öperim. Başımızı okşayan Evet Allah'ın kudret elidir. Hunum ben seni seviyorum demesidir. Evet hamd olsun. Efendim bir izleyenimiz. Bu yıl Kadir Gecem'de secde esnasında manevi haller yaşayıp size ulaşmıştım çok şükür. Bir manevi annem var. Daha önce sizden bahsetmiştim. Ona sizi manevi annem de muhabbetle izler oldu. İki gün önce gece vakti yaşadığım manevi halı ona, anla, ona ağlayarak anlattım. O da ağlayarak dinledi. Sürekli üst üste mübarek olsun dedi. Ben anlam veremedim. Ertesi gün bana dedi ki sen dün gece anlatırken Muhammed Hüseyin Hoca senin sağ tarafında belirdi. Ve sen anlattıkça gülümseyerek bana dönüp bakıyor sonra tekrar seni dinliyordu. Evet. Mübarek olsun diyoruz. Allah razı olsun. Elazığ'dan Ceylan, selamun aleyküm. Babanı ellerinden Mürşid öperim. Sen. Bütün kardeşlerime selam söylüyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun. Hikmet Evet. Efendim, efendim Diyarbakır'dan Necat, size binlerce selam olsun Efendimiz, Mürşidimiz. Allah ben sizinle bu yola girdim. Girdim, eksikliğim de hatam da olsa da ben sizinleyim. Beni bırakmayınız. Sizi seviyorum. Dünyada da, ahirette de size tabiiyim. Beni unutmayınız. Anam, babam ne emanet almışsam size feda olsun. Çünkü Allah'a giden yol o mübarek kapı sizsiniz. Allah razı olsun. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eylesin inşallah. Yor'u beraber yürüyeceğiz. Yol Allah'a kur olma, abd olma, aşık olma yoludur. İnşallah hep beraber o yolu yürüyüp Allah'ın sevdiği şekilde razı olduğu bir halde Allah'a kur olur, abd olur. Aşıklarından oluruz inşallah. İnşallah. Efendim, İstanbul'dan Kevser. Selamünaleyküm hocam. Size tabi olmadan önce kendimi boşlukta hissediyorum. Allah şükür size tabi olduktan sonra o boşluğu içim o boşluk içimde doldu. Allah'ıma şükürler olsun sizi tanıdım. Sizin yanınıza geldim. o o mübarek elinizi öptüm. İnşallah Rabbim sizi bir daha görmeyi nasip eder inşallah. Allah Kabe'ye beraber gitmeyi nasip eder. Allah'ın nasip etsin. Üç tane çocuğuma da dua demiş efendim. Allah razı olsun. Allah çocuklarını da salih evlat eylesin inşallah. Ana ya babayı da hayırlı evlat yapsın inşallah. Allah razı olsun. Efendim bir mesajla beraber iziniz varsa. Evet. Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm canım efendim. Rabbimizin kardeşlerimize ben de seni seviyorum kulum demesini istiyoruz dediniz. Rabbim bana ben de seni seviyorum kulum demeyi murad ettiği için sizi bana tanıttı, sevdirdi. Hem de öyle sevdirdi ki bazen gerçekten zahiri olarak da ben sizin evladınız olmadığım için çok hayıflandım. Hele Zeynep bacımın programına konuk olduğunuzda onun gözlerindeki gurur, sevgi, muhabbet sizin zahiri olarak da babası oluşunuzdan dolayı duyduğu aşk gözlerinde okunuyordu. ''Niye yalan söyleyeyim imrendim? Allah iki dünyada da sizi sevdiklerinizden ve sizi sevenlerden bir an bile ayırmasın. En azından onların arasında ben de varım ve o anda Allah'ım ben de bir kedi olsaydım, onun ayaklarının dibinde kıvrılıp uyusaydım.'' dedim. ''Sizin haliniz her zamankinden çok başkaydı. Her zaman mühteşemsiniz ama kızınızla sohbetiniz daha bir farklı güzeldi.'' Derya bacım da konuşmakta zorlanıyordu. O da ayrı bir güzeldi. Herhalde ben de sizi gördüğümde ondan farklı olmaz halim öyle uzaktan gölümdekileri yazıp dökmeye benzemez. Huzunuzda konuşmak kesin benim de dilim tutulur. Beni affedin efendim. Dilim tutulmadan ben gönümdekileri dökeyim. Biliyorum uzun olacak ama inşallah uslattan önceki son pazardır. Bir zamanlar dergahtaki tavus kuşuna, yerdeki parkelerine, bahçedeki çiçeğine, böceğine, taşına, toprağına imrendim. Şu an mesajımı okuyan Muhammed kardeşime de hasretiniz dayanılmaz bir hal almıştır. Ben size kavuşunca ne olacak? Zaman duracak, gözümde yaş, dilimde kelimeler donacak. Ben size kavuşunca dizlerimin bağı kopacak, ruhum Mevla'ya uçacak ölmez sah kalırsam ne hasret, ne kavuşmak, ne yaşamak, ne de ölmek sanırım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte öyle bir sevdirdi ki Rabbim ben bu sevgiye layık olamaz, hakkını veremez ve kazanamazsam bana yazıklar olsun. Siz Allah'ın yeryüzünde bana uzanan elisiniz. Tutmuşken bu mübarek eli ölsem de bırakmam, bırakamam. Yaşadığım her gün yavaş yavaş ölümü tatmışken, ve sizinle yeniden dirilmişken bir daha ölemem. Öleceksen bu ölüm Allah'a kavuşmak için olsun. Bir hal yaşıyorum ki sanırım meczup diyorlar. Öyle olanlara bunu tadınca aklı başında geçirdiğim yıllara yanıyorum. Sakia meysun ki bir gün lalezar elden gider. Erişir faslı hazan bağu bahar elden gider. Fatih Sultan Mehmet. Anlamı... Ey işki dağıtan güzel Henüz vaktiyken Şarap ver Bir gün bu lale bahçelerinden Yoksun kalıveririz Çünkü güz mevsimi gelir birden Bahçede bahar mevsimi de Elden gider Ellerinizden öperim Kavuşmak duasıyla selamlar Allah Nurhan kardeşimizden razı olsun Aşkı muhabbeti de Mübarek olsun. Onun için dedik, son sözde onun olsun. Buraya zaten o aşkı kazanmaya, aşk şarabını içmeye gelmişiz aslında. Ancak o aşktan şarabı içenler yolu yürüyebilir, o imtihanlara güyüs gelebilir. Allah, Celal ismiyle, Kahhar ismiyle, Müntekim ismiyle tecelli ancak o aşka sahip olanlar ona dayanıp o tecelliye karşılık verebilir. Sen neyi istersen öyle olsun Ya Rabbi, diyebilir. Seni seviyorum, dilediğini yap, diyebilir. O aşka sahip, o sarkoşluğa sahip olmadan bunu beceremez. Gücü buna yetmez. Onun için aşk insanda güçtür. Kuvvettir. Manevi güç. Manevi kuvvet. Bu manevi gücü kazanmak gerekir. Bunun için de bu yolculuğu yapmak gerekir. <gülüyor> Aşka yolculuğu yapmak gerekir. Aşka yolculuğu yaparken aşıklarla beraber yapmak gerekir. Evet. Siratellezine enamta aleyhim buyuruyor. Derhaletten oraya geçtiğimizde o Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber Siratı müstakimde yolculuk yapması gerekir ki ondan sonra ya Kenabu veya ya yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz deyip semayı da bilsin aşk olsun aşkla o semayı yapabilsin Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar hangi kullardır? Bu nimet hangi nimettir? Bu nimet iman nimetidir. Bu nimet aşk nimetidir. Muhabbet nimetidir. Allah'ın kendisini sevme nimetidir. O öyle bir aşk nimeti ki her şeyi, her şeyini kurban edecek kadar aşık. Nimet bu. Kurban olan aşık, her şeyi kurban eden aşık. Bütün peygamberler ve onlarla beraber olanlar böyledir. Başka nimet yok. Kimse başka nimet aramasın. Nimet deyince, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar deyince bunu böyle anlamalıdır. <gülüyor> onlarla beraber olunca ne olur? Onların kazandığını kazanır demek bu aşkı, bu muhabbeti kazanır. Çünkü bu aşkla Allah'a gitme imkanı olur. Başka yol yok. Onun için söyledik. Aşktan öteye yol yok. Aşktan başka kapı yok. Aşktan başka yol yok. Evet. Rabbini isteyenler aşka, imanat halip olmalıdır. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup, onların yürüdüğü, o aşkı kazandığı yollarda yürümelidir. Yürüyüp sonra evet, bunu söyleyebilmelidir. İyâ kene ve yâ kene Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Seni istiyoruz, senin aşkını, muhabbetini istiyoruz. Sana gelebilecek gücü istiyor, aşkı istiyoruz. Sonra evet, Mariyam'ı dine gelir ki evet. O benim sahibimdir. Mülkün sahibidir. Benim sahibimdir. Bana ait hiçbir şey yok. Her şeyim ona ait. Evet, Allah zatıyla sıfatıyla tecelli eder, o da Rabbine teslim olmuştur. Allah'a mülk olmuş, gönlü Allah'a arş olmuştur. Evet, Rahman'ın arşi olmuştur. Gönül Rahman'ın arşi olunca, evet, Er-Rahman-ı Rahim tecelli eder ki, artık o gönülden evet, dışarıya Allah rahmetini saçar, ikramını saçar, aşkını, muhabbetini, hidayetini saçar sonra elhamdülillahi rabbil bunu <gülüyor> Allah'ın ayet-i kerimede beyan ettiği gibi cennetlerin son sözüdür elhamdülillahi rabbil gönül cennete dönmüş cennete yün, dönen o gönüle Allah tecelli ediyor cemalullah cennete müşahade edilir dünyada değil gönül cennete dönünce cemalullah'ı müşahede etme hakkına sahip olmuş olur yoksa Cemalullah tecelli etmez. Evet. Onun için yolculuğu yaparken aşağıdan yukarı doğru Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde kemale ermişiz demektir. Allah bütün kardeşlerimizde bu yolculuğu nasip eylesin. Aşkı, muhabbeti aşkla o yolculuğu nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek kadar artık ondan başka söz kalmayacak kadar. Her sözünün Elhamdülillahi Rabbil Alemin 10. kadar o yolculuğu nasip etsin inşallah. ikram etsin inşallah. Kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, sevgisi, haydi, güzelliği, tecellisi bütün nimetler Onların üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah ümmeti Muhammed'i selamette kılsın. Selameti ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi harç ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerde devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı inşallah sorarız. Buruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbinize emanet olunuz efendim. Herkes kendi gönül harine göre hareket eder, etmelidir. Öyle ki yaptıkları onun başına sorun, sıkıntı, bela olmasın. Şunu niye yaptım demesin. Yapabildiği kadar gücüne neye yetiyorsa onu yapmalıdır. Mesela sahabe hepsini yapma, yapmıştır. Her şeyini kurban etmiştir. Onların imanı buna yeterli, gücü buna yetiyor. Ama cimri biri mesela Allah yolunda bir şey verdiğinde bile sıkıntı duyar verebildiği kadarıyla versin, o gönlümdeki, ruhundaki o kerimligi, cömertliği arttırsın. Yavaş yavaş arttırsın, arttırmalıdır. Dünyaya, dünyada kal kaldığın, kalacağın kadar çalış, ahirete de ebedi oruşu gibi çalış. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyayı ahiretten bağımsız gördüğümüzde, o bizimle Rabbimizin arasına girer. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü o en dehşetli günde